Merhaba, Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün intern doktor ve aktivist Erva Nurçınar'la beraberiz. Merhaba, ben Zeynep. Nasılsın Erva? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkürler. Dinleyicilerimiz için kendini biraz tanıtayım mısın? Ee, tabii ki. Erva Nurçınar ben. E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. İntern doktor A doğru bir tanım aslında. Ee, Eydem'in söylediği gibi. Mezun olmama çok az kaldı. Artık yarı doktorum sanırım. Aynı zamanda da belli konularda aktivizm yapıyordum. İşte özellikle göçmen sağlığı, e, mülteci hakları, çocuk hakları biraz daha odaklandığım konulardan biri. Farklı gençlik organizasyonlarında sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerim olduğu alanda çalışmaya devam ediyorum. Bu kadar yeter sanırım. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorsun sen pratik olarak. Ee, biraz Pand... İran'dan beri, evet. Hı hı. Evet. Pandemi döneminde doktor olarak çalışma deneyimini merak ediyorum. Genç bir kadın doktor bu süreci nasıl deneyimliyor? Aslında daha önce de söylemiştim de bu pandemi sürecinde... Çok hastanede değildim ben çünkü son sınıf öğrencisi olduğumuz için pandemi bir anda yani ilk vaka bulunduğunda hani 16 Mart tarihi vardı ya ya da 15 Mart yanlış hatırlamıyorsam okulların kapatıldığı o tarihi. Bizler de aslında o hastaneden uzaklaştırıldık e, o kalabalığı ve kargaşayı önlemek adına. O tarihten bir de hastanede aktif çalışmıyorum. Ben de biraz e, karantina sürecinde geçirdim bu süreci biraz Haziran'da ama geri başladık çalışmaya tekrardan. Eğitime de çok ara vermemiş olmak için. Ben bu süreçte daha çok ailemleydim dediğim gibi. Ee, hani benim bence çok genç bir kadın olarak pandemi sürecini deneyimlediğime dair bir şey anlatmam zor olabilir ama belki çevremde gördüğüm örneklerden genç kadınların bu süreci nasıl deneyimlediğine dair dikkat paylaşımda bulunabilirim. Yani aslında önce hekimler nasıl geçiriyor bunu ona bir değinmek gerekebilir bence. Hekimler bu süreci ee, yine eğlenme daha önce de konuşmuştuk. Aslında biraz e, normalden oldukça farklı geçiriyorlar. Çünkü e, Türkiye'de hekimler ve sağlık çalışanları aslında çok insani koşullarda çalışmıyor çoğu zaman. İşte çok uzun nöbetlerden çıkıp tekrar işte bir 8 saat daha çalışmak zorunda kaldıkları bir sağlık sisteminin içindeler. İşte böyle performans sistemiyle sürekli sıkıştırıldıkları, çok fazla hasta baktıkları, bazen 36 saat nöbet tuttukları bir e, sistem. Bu dönemde aslında sağlık çalışanlarının çalışma saatleri biraz azaltıldı, nöbetleri azaltıldı. O yüzden evet belki ruhsal anlamda daha yorucu ama fiziksel olarak biraz da daha fazla dinlenebildikleri bir dönem oldu. Ama tabii ruhsal anlamdaki etkilerini ayrı konuşmak gerekiyor. Böyle bir etkisi oldu. Tabii hani bu dönemde yine yine konuşuruz detaylı ama hani işte sağlıklı şiddet mevzuları, işte bu alkışlama, alkışlamama, işte bunun ne kadar bir bu ne kadar ciddi bir anlam ifade edip etmediği gibi mevzular da konuşuldu yine ekstra yıpranmış oldular böyle bu konu çerçevesine dönen konularla sağlık çalışanları böyle genel bir özet verebilirim sanırım kadınlar yani genç kadınlar özellikle bunu nasıl deneyimledi noktasına gelirsek Şeyden bahsetmek belki doğru olabilir. Yani bizim pandemide en uyguladığımız, en sert uyguladığımız Türkiye'de politikalardan biri 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını sokağa çıkmaktan men etmekti. Yani evde kalmalarını sağlamaktı. Bu grupta hani siz de takdir edersiniz ki özellikle kadınların ...bakmakla yükümlü oldukları... ...yani öyle hissettirdikleri gruplar... E, ...haliyle sağlık çalışanı olsanız da... ...farklı üniversite çalışıyor olsanız da... ...ev içindeki iş yükü ciddi o anlamda... ...çok çok ciddi bir anlamda artmış oldu. E, hem hastanede işte... E, ...zor koşullar altında... ...ailesine hastalığı bulaştırma kaygısı ve... ...çalışmak zorunda olan kadınlar... ...bir de bence böyle bir... E, ...sorunla da baş etmek zorunda kaldılar... ...böyle bir dönemde diye düşünüyorum. E, en azından bunları dinledim... E, meslektaşlarımdan. Bir de şöyle bir istatistik var belki biliyorsunuzdur. Bu da yine bunun göstergelerinden biri. Bu dönemde erkek, tabii sağlık çalışanı olup akademisyenlik yapan kadınlar da var bir yandan akademisyen olan. Bu dönemde özellikle erkeklerin bir ya, yaptıkları yayınların, üretkenliklerin %50 oranında arttığını, kadınların da kadın akademisyenlerinde de bir, benzer bir oranda düştüğünü biliyoruz. E, bu da onun göstergelerinden biri aslında. Yani bu ev içi şükrünün e, sağlık çalışanı olmasından da bağımsız olarak kadına ne kadar e, yük olduğunun bir göstergesi. Bu hakikaten aslında kadınlar olarak hepimizin daha da farkındalık ve böyle bir gelip bir şeyler yapması gereken konulardan bir, bir, bir tanesi. Yaptığımız pek çok podcast ve de bu çıktı aslında evet. sadece senin de dediğin gibi sadece sağlık alanında değil gerek beyaz yaka gerek mavi yaka gerek e, çalışmayan ev içi aslında e, ev kadını olan evde çalışan kadınların da görünmez emeği bir kere daha aslında e, görünmezliğe maruz kaldı e, hmm. umuyoruz ki bunlarla ilgili de yani hem kısa dönemde hem de uzun dönemde farklı politikalar geliştirilir ve e, hayata geçirilir burada aslında hmm. biraz önce söylediğin bu sağlık çalışanları ne dayanışma, aynı zamanda dayanışmama şeyine gelmek hı hı. istiyorum konusuna. Pandeminin bu ilk dönemlerinde pek çok insanların hani senin de söylediğin gibi balkonlara, pencerelere çıkıp üçer dakikalık böyle bir alkış, dayanışma alkışı evletleminde bulundu. Hı hı. Ama öte taraftan ise haberlerde de çokça şunu da gördük sağlık çalışanları oldukları için yaşadıkları apartmanlarda böyle isim verilmeden işte asansörü kullanmazlarsa sağlık çalışanları ya da işte trabzanlara dokunmazlarsa memnun oluruz gibi hani e, o apartman sakinlerini korumaya yönelik bazı yazıların asıldığını e, ya da ev kontratlarının, sağlık çalışanlarının ev kontratlarının hissedildiğini de şahit olduk. Sen bir sağlık çalışanı olarak bu iki resme baktığında ne hissediyorsun ve bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya tabii hani işte e, gerçekten e, ortadaki emeğe saygı göstermemeyi tercih eden e, bir grupla işte gerçekten bunu tercih eden grup arasında ciddi bir ayrım yapmak gerekiyor sanırım. Hani birinci grup için diğerini harcamak istemiyorum bu soruyu cevap verirken ama e, ya önce haksızlık etmemek için biraz şöyle düşünüyorum. Belki en başlarda insanlar e, bir e, stres haline büründü. İşte o panik hepimizi ele aldı, ele geçirdi ve ee, belki sağlık çalışanlarını da işte sağlık çalışanlarıyla bir arada olmayı da tehdit e, olarak gördüler aslında kendi alanlarına girmek kendi alanlarına girmesin bu insanların ee, tabi bu bunda biraz e, tabi başka faktörler de olabilir İşte bu e, sağlık çalışanlarına yönelik ön yargıların farklılanma e, ama en çok bilgisizliğin yani bu hastalıkla bu virüse nasıl nasıl baş edilmesi gerektiğine dair o bilgi eksikliğinin e, temel neden olduğunu düşünüyorum e, bu bağlamda. Ama tabii şey de bence e, değinilmesi gereken bir şey gibi görünüyor. Bu e, genel olarak Türkiye'de şey e, anlayışı var işte bu pandemi döneminde de işte bu sosyal medyadaki özellikle derin tartışmalarda benim gözlemlediğim e, genelde insanlar bu dönemde sağlık çalışanlarının vermiş olduğu bu ee, ekstra fedakarlık sürecine şey gözüyle de baktılar işte zaten görevleri aslında yemin ettiler. Hani yapacaklardı böyle bir koşulda da çalışmayı kabul etmişlerdi yemin ederken gibi tepkiler de verenler oldu. Bu belki bunun da bir olabilir. Ee, yani o zaten sağlık çalışanı o ona maruz kalmak zorunda onun görevi ama ben değilim. Beni tehlikeye atmak zorunda değil ben, ben bu tehlikeye maruz kalmak zorunda değilim. Çünkü o bunu tercih etti ama ben tercih etmedim gibi bir algı da olabilir belki. İşte bunun da biraz arka planı e, şeye geliyor. Yani doğrudan birbirini etkileyen şeyler değil belki ama dolaylı olarak işte bu e, sağlık çalışanlarının emeğinin biraz kıymetli kıymetsizleştirilmesi son dönemde, İşte bu siyasi söylemlerle sürekli özellikle hekimliğin e, biraz itibarsızlaştırılması, e, bunlar hepsi bunların hepsi birbiriyle alakalı bağlantılı şeyler bence. Hiçbir birbirinden bağımsız değil. Ee, yine değinmekte fayda var. Hani e, sadece işte bizden uzak durun gibi bir tepkiyle karşılaşmadı sağlık çalışanları. Yani sağlıkta şiddet yine bu dönemde de hız kesmeden devam etti hepimiz biliyoruz. İşte Türkiye'de günde ortalama 50 sağlık çalışanı e, şiddete maruz kalıyor. E, Hani de her şeyi ara verdik ee, insanlar evlerine kapandı ama sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya hiçbir şekilde ara vermediler buna da değinmek değinmek gerekiyor aslında yani o alkışlar bunları görünce çok da bir şey ifade etmedi birzer için başta Evet biraz motivasyondu herkesin ananne güzel insanlar galiba sağlık çalışanlarının kıymetini anlıyor bir şeyler değişiyor e, gibi bir e, hayale kapıldık ama sonrasında fark ettik ki Aslında e, bu işte sağlık çalışanlarının gerçekten Somut yaptırımları olan yasalar, özellikle şiddet söz konusu olduğunda ihtiyacı var. Ee, ve bu ihtiyaç hep devam edecek. Korunmamız gerekiyor aslında somut olarak ee, diye buna inan buna olan inancımız yine devam etti. Ee, yine çok ufak bir değineceğim. Ee, hani bu dönemde de sağlıklı şiddet yasası çıktı biliyorsunuzdur belki. Hani e, bu da bence yine aynı... E, Aynı çatı altında birleşen e, olayların, e, tavırların e, bir... Sonucu oldu ama şey izlenimi uyandırdı bende bu harekette. Demek ki bizim işte sağlık şiddet yasası çok uzun yıllardır. Yaklaşık 10-11 yıldır işte savaşı verilen bir yasa zaten kabul edilmesi istenen. Hekimlerin özellikle e, savunculuğunu yaptığı bir yasa. E, şey izlenimi uyandırdı. Demek ki bizim e, gerçekten hak ettiğimiz bu yasanın kabul edilmesi için bizim e, bunu hak etmemiz gerekiyormuş. Yani bir pandemi olması gerekiyormuş. Olağanüstü bir durum olması gerekiyormuş. Ve sağlık çalışanları kendilerini kanıtlamak zorundaymış aslında bunu hak edebilmek için diye de düşündük. Yani dediğim gibi yani evet belki diğer grup için bir diğerini harcamak doğru olmaz. Belki hani inanmak gerekir ama çok da bir anlamı olmuyor somut adımlar atılmadıkça ve biz hani bunu hastane ortamlarında görmedikçe alkışların çok da bir anlamı olmuyor. Merva, hekimleri itibarsızlaştıran söylemlerden bahsettin. Bununla bağlantılı bir sorun var. Güzel bir geçiş oldu. Aktivizminden de konuşalım istiyorum biraz. Sen sınır tanımayan doktorların desteklediği bir rehabilitasyon merkezinde göçmenlerle, mültecilerle çalıştın. Bir doktorun hastasıyla mesafelenmesine alışkınız ama aktivist doktorlarda bu tam tersi. Yakın sıcak ilişkiler çok kuruyorsunuz. Zaten bu tür bir mesafelenme biçimi de artık geride kalıyor. E, narrative medicine dediğimiz ili, iletişimi güçlendirmeye yönelik anlatıya dayalı tıp yükselişte dünyada bir yandan da zaten. E, buradan hareketle bir doktor olarak karantinada hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı sana ne düşündürüyor acaba? E, güzel bir soru bu. E, biraz detaylandırmakta ve anlamakta zorlansam da bazı kısımlarını ama e, yani şöyle ben e, bir kere yani benim yaptığım aktivizmin alandaki tabii ki de hekimlik pratiğimi çok etkileyeceğini inanıyorum. Hasta yaklaşımı çok yaklaşımımı çok etkiliyor ve e, kendi çevremde arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum bunu zaten çünkü sağlık yalnızca e, fiziksel bir iyilik hale demek değil aynı zamanda sosyal ve e, Bedensel, sosyal ve ruhsal bir iyilik hali yani bu üçünün bir araya gelişiyle elde ettiğimiz bir iyilik hali. Sağlık derken bunu kastediyoruz. Tabi bunu anlamak için de sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz o aslında sağlığı arka planda etkileyen faktörlerin bilincinde olmak gerekiyor. İşte bir göçmeni, klininize gelen bir göçmeni diğerlerinden ayırt etmeniz gerekiyor. Onun ihtiyaçlarına daha farklı bakmamız gerekiyor gibi bu anlamda ben de bu aktivizm hareketinin yani bu aktivizm sürecine dahil olmanın aktivist kimliğinin bu işte anlatısaltıp kavramına bize son zamanlarda çok fazla anlatılmaya e, pratiğimize edilmeyeç olsa anlatısaltıp kavramına çok katkısı olduğunu düşünüyorum. E, ya ama yine de şuna da değinmekte yine fayda var. Hekimlik çok e, farklı algılanan bir meslek. Yani biz e, fakültede 6 sene boyunca eğitim görüyoruz ve bütün sağlık çalışanlar için bu geçerli aslında hepimiz bir eğitimden geçiyoruz ama bu eğitimde genel olarak o bedensel bütünlüğü bozan hastalıklara yaklaşımı öğreniyoruz. Ama hastaya nasıl davranacağımız ya da hastayı nasıl değerlendireceğimiz çok biricik yani buna herkes kendi pratiklerinden çıkardığı sonuçlarla karar veriyor. Yani biz evet pratik eğitimlerimiz oluyor ve gidiyoruz orada işte hocalarımızdan eğitimler alıyoruz onların pratiklerini görüyoruz kendimize dersler çıkartıyoruz ve hangisinden olmak istediğimize kendimiz karar veriyoruz aslında. Yani bu mesafelenme olayı değişiyor olabilir. Doktordan doktora ya da diğer sağlık çalışanlarından sağlık çalışanlarına. Bu sosyal mesafe konusuna değinmek gerekirse de yani şöyle ben bu demek istediğim şey hiyerarşi sanırım tam olarak. Yani hekimle özellikle hasta arasındaki yani yani sosyal mesafenin buna çok ciddi bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Yani çok ciddi bir değişiklik sağlayacağını düşünmüyorum. Bu hekim-hasta hiyerarşi, hiyerarşisindeki değişiklik konusunda. Çünkü hekim-hasta arasındaki hiyerarşim, bu kavram da artık çok değişen bir kavram. Artık eskisi gibi değil. Ama e, bu hiyerarşinin temel nedeni bilgi. Yani bilgi hiyerarşisi aslında bu. Yani e, hekim e, karşısında gördüğü bir hastadan, daha üstün olduğunu iddia etmiyor. Ya da e, hasta da belki böyle bir psikolojiye girmiyor ama oradaki bilgi e, düzeyi farklılığı ister istemez o hiyerarşi yaratıyor bence. Bunun temel nedeni bu. E, sosyal mesafenin, bu fiziksel sosyal mesafenin bu hiyerarşiyi çok etkileyeceğini, yani azaltacağını ya da artıracağını düşünmüyorum. E, ama anlatısal açısından yaklaşacak olursak belki şöyle bir farklılık olabilir. E, şimdi bu e, süreçte online e, hayat çok... Popüler oldu biliyorsunuz. Hepimiz artık bir şeylerin online de yapılabileceğini, evden çıkmadan yapılabileceğini anlamış olduk. Ee, i̇şte e bütün okullar online eğitime geçti vesaire. Bu e dijital sağlık, e-health dediğimiz bir kavram var. Aynı zamanda sağlıkta yapay zeka dediğimiz de bir kavram var. Bu kavramların bu süreçten sonra biraz güçleneceğini düşünüyorum. Daha çok tartışılmaya başlanacak muhtemelen. Çünkü artık e, bu pandemi sürecinde de devam eden, e, takibi zorunlu olan hastaların devam eden poliklinikleri vardı mesela. Ama yine de hastalar gitmemeyi tercih edebildiler e, bulaş korkusundan ötürü. E, bundan sonra bu hastaların özellikle... E, Sağlık hizmetine uzaktan yaşama konusunda motivasyonun daha da çok arttığına inanıyorum. Belki bu anlatısal sağlık biraz etkileyebilir. Çünkü eminim e, belki zamanla ışılan bir problem olur ama hastanın başta da demiştim ya hani e, sağlık sadece fiziksel iyilik hali demek değil. E, bunun ruhsal bir boyutu da var. Toplumsal bir... E, Konuyu ele alıyoruz aslında sağlık derken. Toplumsal bir sağlıktan hep. Ben hep toplumsal sağlığı düşünerek, toplum sağlığını düşünerek yaklaşıyorum olaya genelde. Bireysel düşünmektense, birine bireysel yaklaşmaktansa. Ee, kişilerin bir e, konsültasyon sürecine de ihtiyacı oluyor aslında. Ee, yani hekimde konuşmak, bir hastanın hekimden beklediği şey yalnızca işte reçete yazıp hastalığına... İşte o medikal tedavi yollarıyla e, bir çözüm bulması değil. Aynı zamanda hastanın oraya gidip hekimle konuşabilmesi de bir terapi. Belki anıtsal tıpı e, hastayı böyle bütüncül ele almak, işte o multidisiplen yaklaşımını ele almak konusunda e, kötü etkileyebilir bu dijitalleşme süreci diye düşünüyorum. E, tabii zamanla göreceğiz yani e, özellikle hatta e, bu radyolojik gibi bölümlerde daha erken hayata geçireceği konuşuluyor bu dijital sağlık kavramının ama zamanla göreceğiz hani önce bir e, tabii ki eminim çok ciddi eksikliklerle başlayacaktır ama e, güçleneceğine çok oldukça inanıyorum e, ve bu anlatsal tık kavramının da dijital sağlık kavramına tekrar değişeceğine şekilleneceğine inanıyorum açıkçası bu benim teorim biraz. Aslında ben mesela biraz doktor fobisi olan bir insanım ve hep böyle tanıdığım, bildiğim ve o hiyerarşiyi bir şekilde daha kran ya da benimle birebir daha tırnak işareti içerisinde daha insani ilişki. Yani çok tıp benim için hep böyle daha öyle bir bilgi ki hiçbir fikrim yok ve o kişi o bilgiye hayır ve ben ona muhtaçım konumunda kurduğum bir ilişki oluyor. Bunu her doktor böyle kuruyor diye kesinlikle söylemiyorum ama ben bu ön kabulle de gidiyorum bazen bir hasta olarak. Dolayısıyla ne zaman böyle daha işte şey bir doktor bulsam işte daha güler yüzlü, daha o hastalığı biraz daha bana anlayabileceğim terminolojiyle anlattığında mesela çok daha mutlu oluyorum. Çünkü ne dediğini anlayabiliyorum. Bazen o test sonuçlarına baktığımızda böyle artık Google'a yazıyorum. Bu ne demek? Şu ne demek? Çünkü hiçbir şey hiçbir şey hakkında fikrim yok. Hani bir hasta olarak. O yüzden bu söylediği şeyler çok kıymetli o hasta ve doktor arasındaki ilişki. Tabii onun mesafesi de önemli ne çok yakın çünkü doktorun da kendisini koruması gerekiyor ne de çok uzak hastanın da kendisini doktorla bir ilişki kurmaya ihtiyacı olduğunu da unutmadan e, herhalde bunun bir orta yolu bir şekilde bulunacak ama dediğim gibi bu tele atıp da e, sen biraz daha bahsedersem memnun olurum aslında e, teknoloji aslında pandemi e, bir şekilde gelişimini ve farklı alanlarda özellikle bu tele atıp alanında çok daha büyük bir ilme kazandıracağını düşünüyorum ben Biraz bundan bahsettim aslında ama mesela ne tür şeyler aslında telep üzerinden e, ilerletilebilir? Örneğin bizim birkaç gün önce misafir ettiğimiz bir konuşmacımız vardı Hazal Atay. Ve o medikal kürtaj alanında online servislerle kadınların kendilerinin medika, yani medikal kürtaj yapı alarak e, bu hizmete çok kolay erişebildiklerini ve bu, bunun aslında bir noktada da e, ...tıbbın ve sağlığa uğraş, ulaşımın daha demokratik bir alana da çekildiğini de düşünebiliriz. Çünkü doktora gitmek, o konsültasyon parasını vermek... ...o bütün e, süreçlerden geçmek hem çok bürokratik... ...hem de bir sürü aslında aşaması var bir kadın için. Çünkü herkes de doktora gidebilecek ya da dışarı çıkabilecek... ...eve de bu pandemi döneminde e, bu şeye sahip değil. Sen bu telatıbın aslında bu tıp alanını değiştirebilecek bir güçte olduğunu düşünüyor musun bir doktor olarak? Kesinlikle. Bence ya yani çok etkili. Bir kere hastaların gerçekten şey, ayrımını yapabildiklerini görmüyorum. İşte hangi şikayetim için nereye başvurmalıyım ve ne zaman başvurmalıyım? Şikayetim hangi aşamaya geldiğinde başvurmam gerekir? Hangi aşamada buna kendim çözüm bulabilirim gibi. Böyle çok pratik bilgiler mesela sizi bu zaman kaybından alıkoyabilir aslında. İşte bu e, basit bilgileri dahi e, içeren dijital kaynakların olması hem e, aslında sağlık sistemi açısından çok ciddi bir fark yaratacak. Çünkü işte bu insanların hepsi aslında e, belki gitmemesi gerekirken hastaneye gittiği için hani kaynaklarında bir fazla kullanımı söz konusu oluyor. E, tam tersi hasta için de çok ciddi bir avantajı var. İşte dediğin gibi yani işte hastaneye gidip sıra beklemek, işte o belki uzak bir yerdeyse o yol masrafları gibi birçok sorun. Ee, özellikle mesela yine kadınlar için yani kadınlar çoğu zaman e, takiplerine düzenli gelemeyebiliyorlar e, kronik bir hastalıkları varsa. Evde işte çocuklara bakmak zorunda oldukları için vesaire bir sürü sebep var. E, ev içi e, görev dağılımlarının, görev dağılımının adaletsizliği dolayısıyla. Belki bu e, eksiklikler giderilmiş olur diye umut ediyorum bu dijital sağlık kavramıyla. E Bir de tabii şey var, işte göçmen, e, göçmenler var. E, onların e, kendi dilinde e, belli sağlık hizmetine ulaşabilmesi dijital sağlıkta her zaman çok daha kolay. Çünkü e, insana erişim kolay. Yani aynı anda işte bir kişi belki işte birkaç kişiye e, danışmanlık verebilecek dijital sağlık, dijital sağlık uygulamaları sayesinde. E bunlar çok kıymetli tabii ki çok ciddi etkiler yaratabilecek e, adımlar olur diye düşünüyorum e, evet bu kadar sanırım aklıma gelenler e, başka bir şey daha sorun onu da söyleyeceğim sandım ama düşünemedim bir an <gülüyor> hiç sorun değil e, sanarak biraz şeyi sormak istiyorum bu pandemi dönemini sen nasıl geçirdin ve çünkü hepimiz farklı farklı kimimiz yogaya sardı kimimiz evde ekmek yaptı hani Erva neler yaptı bu dönemde ve bu <gülüyor> hani yeni e, hayatımızda yeni normalimizde bu dönemden öğrendiğim ve e, hayatını adapte etmek istediğin, hayatında devam etmesini istediğin şeyler oldu mu? E, ya benim pandemi, yani karantina sürecim biraz aslında inişli çıkışlıydı. Çünkü bizim e, belirsizliklerimiz vardı. İşte son sınıf tıp öğrencileri ne olacak, mezun edilecekler mi, hastanelere gel çağrılacaklar gibi belirsizliklerimiz vardı. O yüzden çok kötü etkilendim aslında. Karantina süreci beni yıprattı bence. E, ve... E, başlarda ben İstanbul'da kaldım. E, çünkü hani her an okul çağırabilir kaygısıyla yine burada kalmayı tercih ettim. Hani sonrasında gelmem sıkıntı olur e, korkusuyla. Ama sonra baktım hani kimse bizi çağırmayacak. E, böyle devam edilecek bir süre daha. E, ortalık sakinleşene kadar. Ben de ailemin yanına göç etmeye karar verdim. <gülüyor> e, Mart'ın sonuna doğru sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ailemin yanına geçtim ben de. Ya en bariz farklılık gerçekten iki ay boyunca ailemin yanında kalmam oldu. Çünkü ben alt senedir işte özellikle tıp fakültesinde başladığımdan beri senede en fazla iki sefer gidebiliyorum ve o gidişlerimde de hep beş gün falan kalabiliyorum. Yani çok da uzatamıyorum o süreyi. Bu iki ay kalış çok ilginç oldu. Yani ailemle daha çok vakit geçirmiş oldum. Onlar da şaşırdı tabii ki. Normalde çok yeni gitmediğim için ve biraz böyle isteysemez aralar araya mesafeler girdiği için onlar için de çok iyi oldu atanmadan önce göreve başlamadan önce artık hani bir beraber geçirdiğimiz son vakitler uzun son vakitler diye böyle bayağı kıymet vererek geçirdik birlikte bu zamanı biraz bunun kıymetini anlamamadığına güzel oldu yani en at, en somut adımım bu olabilir belki artık mesela döndüğümden beri her gün annemi arıyorum normalde ihmal ediyordum bu böyle çok somut bir adım oldu benim için ee, onun dışında e, yine böyle yoğunluktan ben çok kitap okuyamıyordum. E, bu arada ben öyle çok egzersiz, yoga gibi şeylere çok sarmadım. Az, az çok yapıyordum zaten normal hayatımda da. Hani normal rutinimde devam ettim. E, hatta bu tarz şeylerin de biraz baskı oluşturduğu yani özellikle bu sosyal medyada işte yoga yapın, spor yapın, sabah erken kalkın işte konularının biraz baskı oluşturduğunu düşündüğüm için çok da böyle o şeye kat katılmak istemedim yani akıma. Evet. Ama ben çok uzun zamandır yapamadığım için de düzenli bir şekilde kitap okumaya başladım tekrar böyle çok hızlı bir şekilde. Yani normalde de hani okumaya çalışıyorum ama şimdi işte hani günde bir kitap bitirmeye başladım falan. Benim için çok e, şey hani işte e, inanılmaz bir motivasyon oldu. Yani gerçekten tekrar kitap okuyabiliyorum falan diye çok e, mutlu günler geçirdim. E şimdi dikkat ediyorum en azından hani yine tabii karantinadik kadar rahat okuyamasam da işte e, her akşam yapmadan önce bir kitabı mutlaka elime alıyorum. Hep böyle kitabın köşesine koyuyorum falan kendimize yöntemler geliştirdim bunları söyleyebilirim. Yani bu açıdan verimli geçti. Bizler Sofak için çok teşekkürler Erva. Ben teşekkür Karent ederim. Çok keyifliydi. Karantin <gülüyor> ve bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.